Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket. Hayırlı akşamlar. Sesim geliyor değil mi? Tamam. Şimdi gayb konusunda Allah azze ve celle Cin suresinin 27 28. ayetlerinde gaybı seçtiği Rasulden başkasına bildirmeyeceğini açıkça haber veriyor. İlham konusuna gelince Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadiste sizden önceki ümmetler içerisinde kendilerine ilham olunanlar vardı. Şayet ümmetimde de bulunsaydı bu mutlaka Ömer olurdu diye bildiriliyor. Ee, i̇lham yani Allah Azze ve Celle'den bir ilhamın kesildiğini bildiriyor bu hadis. Bu immette böyle bir şey olmadığını. Fakat işte rüya, salih rüyanın, sadık rüyanın, nübüvvetin 46 cüzünden biri olduğu, diğer rivayette 72 cüzünden biri olduğu bildiriliyor. Bu rüya ve ilhamlar da yani meleğin ilhamı mı, artık şeytanın ilhamı mı? Bunu ayırt etmek için ilim gerekir, kitap ve sünnete uygunlu araştırılır. Allah Azze ve Celle bu dini tamamladığını Maide suresinin 3. ayetinde bildiriyor. Din tamamlandığına göre rüyada edinilen bilgi veyahut ilham ile elde edilen bilgi mutlaka bu tamamlandığı bildirilen dine uygun olmalı. Yani kitap ve sünnete uygun bir bilgi olmalı. Kitap ve sünnete aykırı olan her bilgi reddedilmeli. Nitekim Ümmü Seleme radıyallahu anha'nın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Benim karşıma davalılar çıkıyor, birbirini dava eden kimseler geliyor. Ola ki kendisini hasmından daha güzel ifade eden biriniz olabilir. Bu, ben bu zahirdeki ifadeye göre hüküm veririm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Eğer herhangi birinize sırf güzel konuşmasından dolayı, kendisini güzel ifade etmesinden dolayı haksız bir hükümde bulunursa, ona ancak ateş parçası vermişimdir, onu alıp kabul etmesin, buyuruyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyoruz ki, biz vahiyle ile hareket eden birisi. Kendisine e, insanların durumu hakkında da birçok bilgiler veriliyordu ama buna rağmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam zahirdeki hükme göre yani şeriatın zahirdeki hükmüne göre e, hüküm veriyordu. Yani kim delilini bariz bir şekilde ortaya koyarsa e, ona göre hüküm veririm. Fakat bu konuda haksız da davranmış olabilirim sırf e, zahirde gösterilen e, hüccetler karşısında. Bunu beyan ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kime böyle bir hüküm vermişse haksız bir hüküm vermişse, bu haksız hükmü alan kimse ancak ateş parçası almış olur benden, bunu kabul etmesin buyuruyor. Yani asıl olan kitap ve sünnetin belirlediği şeriatın kaideleri. Rüyalarda, ilhamlarda da bizim takip edeceğimiz husus bu. Ömer radiyallahu anh'a gelince, az önce naklettiğim hadiste, Şayet bu ümmette kendisine ilham olunanlardan birisi olsaydı o Ömer olurdu diyor Nebi Aleyhisselatü vesselam. Ömer radıyallahu an meleğin ilhamıyla, meleklerin ilhamıyla pek çok konuda isabetli görüş beyan etmiş birisi olmasına rağmen bazı konularda da isabet edememiştir. Mesela kadınların mehir konusunda Kadınları bir hutbesinde ağır mehirler istedikleri için eleştiriyordu ve buna bir sınırlama getirmek istiyordu. Bunun üzerine kadınlardan birisi, sahabe hanımlardan birisi Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 20. ayetinde Kıntarlar ağırlığınca mehir vermiş olsanız bile diyerek bu konuda bir sınırlama koymuyor, sen nasıl bu sınırı koyuyorsun diyerek itiraz ediyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh diyor ki Ömer yanıldı, kadın doğru söyledi diyor. Yani e, kendisine ilham olunan bir kimse olsa dahi e, hata etmesi mümkündür. Peygamberlerden başka herkesin e, hata etmesi mümkündür. İlhamına şeytanın karışması mümkündür. Bu konuda ehli Sünnet ve Cemaat ittifak etmiştir. Yani Nebilerden başkasının ilhamına, rüyasına şeytanın mutlaka müdahale ettiğinde ittifak etmişlerdir. Bu konuda bir ihtilaf yok. Sufilerin iddialarına gelince, onlar bu konuda bir hayli sınırları aşmış durumdalar. Mesela Ömer radıyallahu anh ile ilgili diğer bir kısa şu şekilde: e "Ey Sariye, daha yanaş" şeklinde nakledilen rivayette, rivayetin bu kıssanın rivayet yollarına baktığımız zaman, Ömer radıyallahu anh'ın bu sözü bilinçsiz bir şekilde söylediği anlaşılıyor. Mesela İbn Kesir'in El Bidaye ve Nihai'ye e, eserinde tercümesini bulabilirsiniz. Rivayetin Aslı Bey Haki'nin Nübüve kitabındadır. Ömer radıyallahu an, hutbe esnasında ey sariye daha yanaş, daha yanaş diye sesleniyor. Hutbe bitiminde yani hutbeden indi zaman kendisine diyorlar ki sen böyle böyle bir söz söyledin. Ömer radıyallahu an böyle bir söz söyledin dahi hatırlamıyor. Yani onun kaybı görmesi, uzakları görmesi, sesini işitirmesi diye. Ee, bir şey söz konusu değil. Orada Allah'ın bir konuşturması söz konusu. Bu tıpkı e, yine bu halde gelen diğer bir hadiste bildirilen durumda açıklanan e, hadise. O hadiste içinizde öyle kimseler vardır ki öyle zayıf kapılardan kovulan insanlar katında değer verilmeyen kimseler vardır ki şayet Allah adına yemin etseler Allah onların yeminlerini mutlaka doğru çıkarır diye. E, hatta bu sebeple Bera radıyallahu anhe, e, bu hadiste anlatılan kişilerden olduğu bildirildiği için diğer bir hadiste, ondan herhangi bir savaşa katıldıkları zaman e, Allah adına yemin et de galip gelelim diyerek ondan istekte bulundukları e, naklediliyor. Yani bu ilham ile söylenen söyletilen sözler çoğu zaman kişinin bilinci dışında olan sözlerdir. Fakat tasavvufçulara baktığımızda onlarda bir iddia hakimdir, meydan okuma hakimdir. Kerametleriyle, e, kendilerine verilen olağanüstü özelliklerle övünürler. Bu kısaya tekrar dönecek olursak aynı Ömer radıyallahu anh şehit edilmesi hadisesinde namaz kılarken arkasından hançerleyen kimseyi görememiştir. Tasavvufçulara göre ise keramet sahibi olan bir kul Çinatta istediği gibi tasarruf eder. Bu iddiaya e, gündeme getiriyor tasavvuçlular. Bu açıdan da e, hatalıdırlar. Yani bu konuda onların dayandıkları sağlam bir delil yok fakat kayıp hususunda Cin suresinin 27 28. ayetleri gayet açık. Asaf bin Berhiya onun kaybı bilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Asaf bin Berhiya, Asaf bin Berhiya kısası Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor zaten. Orada kayıpla ilgili bir durum yok. Ee, onun hızlı haber alabilmesi, ona verilen bir keramet. Yani keramete, evet keramete bu delil olur. Asaf kısası keramete delil olur. Fakat kayıp e, bu keramet türüne girmez kendisine kaybı bir bilgi gelen kimse bunun şeytandan olduğunu bilmeli. Mesela e, rüya ve ilhamlar ancak nasıl e, meşru olabilir? Nasıl e, yani meleğin bir ilhamı olabilir? Allah Azze ve Celle fe elhemehu fucureha ve takvaha buyuruyor. E, kullarına fucuru ve takvayı ilham ettiğini bildiriyor. Bu ilham ee, Şer'i meselelerde kesinlikle olamaz. Özellikle Mugayyebati Hamse dediğimiz Lokman suresinin 34. ayetinde sayılan 5 mesele kesinlikle Allah'ın ilmindedir. Bu konularla ilgili olamaz. Kişinin yarın ne kazanacağı, gökten ne kadar e, yağmur yağacağı, ne miktarda yağmur yağacağı, anne karındaki çocuğun durumu, e, bunun gibi o Lokman suresi 34. ayetinde Mutlak kayıp olarak bildirilen şeylerde hiç kimse bilgi sahibi olamaz. Ama tasavvufçular hep bu konularda ilim iddia ederler. Kalpleri okuduklarına iddia ederler. Gelecekten haber verirler. Bunların ilmi sadece Allah'a aittir. Ebced ve Cifir meselesine gelince İbn-i Müslim bin Vehb el-Kuraşi bu Hicri İkinci asırda yaşamış meşhur muhaddislerden bir alim. İmam Malik'in, Leis bin Sa'd'ın çağdaşı olan bir alim, müştehit bir alim. Bunun El Cami Fil Hadis isimli hadis kitabında 960 no'lu hadis sahih bir isnatla geliyor. İbn Abbas radiyallahu anhuma'dan, İbn Abbas radiyallahu anhuma diyor ki, Kim yıldızlara bakar ve ebced harfleriyle uğraşırsa, onun Allah katında hiçbir nazibi yoktur diyor. Yani Ebced hesabı yasaklanmış bir hesaptır. Bunu İslam öncesinde Yahudiler yapıyorlardı. Hatta hurufu mukaddaalı ayetler indiği zaman, Elif, La, Mim ayeti nazil olduğu zaman Bakara suresinin başındaki, bunun Ebced değerini Yahudiler hesaplamışlar. Bunun 71 sayısına mukabil olduğunu söylemişler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ve şöyle bir, Kaybi e, bilgi iddiasında bulmuşlar. Senin davetinin süresi 71 sene olacak, daha fazla olmayacak. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bana nazil olan huruf mukatta ayetler bununla sınırlı değil, diyerek diğer, işte kafa, ya ayin, saat gibi diğer ayetleri de zikrediyor. Bunları zikredince Yahudiler, biz senin e, işinin e, senin işinin Hakkından gelemedik deyip aciz, acizliklerini itiraf edip gidiyorlar. Yani bu e, İslam öncesinde Yahudilerin kullandığı bir metottu. Hatta Yahudiler Ebced hesabını İncil ve Tevrat orijinal olarak e, İbranice e, asıllarından Muhammed kelimesini, İncil'de geçen Ahmet kelimesini Ebced değeriyle hesaplayarak Aynı Ebced değerinde başka bir kelimeyle, Muhammed kelimesinin yerine Bimatmat kelimesini koymuşlar. Ahmet kelimesinin yerine de aynı Ebced değerinde olan İlyya kelimesini koymuşlar. Bunları hep Ebced hesabıyla değiştirerek yapmışlardır. Tahrif amaçlı kullanmışlardır bu hesabı. İslam'da ne sahabelerde ne tabiinde böyle bir hesaplama sistemi yok. Ta ki... Hicri 6. asra kadar. Hicri 6. asırda Ahmet el-Buni adında birisi, bu Endülüs, Emevi Devleti zamanında yaşayan birisi Şemsül Marif adlı kitabını yazıyor. Bu kitaptaki bilgileri İspanyol Yahudilerinden alıyor. Onun on, e, İspanyol Yahudilerinden Talmud'a ait yorumları falan öğreniyor, sihirleri öğreniyor. Bunlara İslami bir kılıf geçirerek kim ayetel kürsiye işte şu epjet değerinde Allah'ın isimlerini okursa veya şu ayetleri yazarsa görünmez olur veya suya üflese o su donar veya bir kadını yoldan geriye çevirebilir gibi bir sürü büyüleri İslami bir görünüm altına sokup Müslümanlar arasında yaymıştır. Büyük bir fitneye sebep olmuştur bu. Halen daha kitapçılarda mevcut bu kitap fakat içerisi büyülerle doludur. EBCT hesaplarıyla doldur. Maalesef e, Said Nursi gibi e, bazı isimlerde bu EBCT hesabıyla ilgilendiklerinden Said Nursi'ye Hüsnizan eden insanlar e, bu EBCT değerine de dolayısıyla ayrı bir değer atfetmişler. Pek çok insan, e, benim de karşılaştım, bizzat karşılaştım. pek çok insan gelip mesela bana bir tanesi EBCT hesabıyla Kur'an-ı Kerim'den pek çok ayetleri çıkardı. Ee, bir takım hesaplamalar yaptı ve kendisinin Mehdi olduğunu söyledi. Ee, ismi tutmadığı halde, nesebi tutmadığı halde e, bu hesaplamalardan kendisinin Mehdi olduğunu iddia ediyordu. Said Nursi'ye göre de e, 79, 1979 senesinde kıyametin kopması gerekiyordu bu Ebced hesaplamalarına göre fakat kopmadı. Ee, İmam Şarani'ye göre e, o Muhyiddin Arabi'den naklediyor bu hesabı. Cimfe Kada veyahut kıyametin ansızın kopacağını bildiren Bağtaten kelimesinin ebçetlerini alarak, ansızın anlamına gelen Bağtaten kelimesinin ebçetlerini alarak e, 1900'lü yıllarda kıyametin kopacağını e, bildirmişler bunlar. Kur'an'da böyle bildirildiğini zikretmişlerdir. Fakat kıyamet kopmadı o tarihlerde. Dolayısıyla bu kimseler e, Kur'an-ı Kerim'e de yalan, isnat eder konumuna düşmüşlerdir. Neuzubillah. Maalesef bunları söyleyebiliyorlar. Yani Said Nursi'nin külliyatında, özellikle Şualar kitabında e, bu tür ifadeleri bulabilirsiniz. Epcet değeriyle çıkarılan şeyleri. Valla yaptığı şeyin Amin. Yaptığı şeyin şuurunda olarak e, bunun yasaklanmış bir metod olduğunu bilerek yapan bir kimse elbette küfre girmiş olur. Bundan Allah'a sığınırız. Gaybtan haber e, iddia etmek küfürdür. Bu ifade Ehli Sünnet akide kitaplarında yer alan bir ifade. Hatta Mehmet Said Kotko'nun Ehli Sünnet Akaidi diye bir kitabı var. E, elimde kaç e, 90'lı yıllara ait bir baskısı. O kitaba yani Mehmet Zahid Kotku vefat ettikten sonra e, Esat Joşan onun damadı ve halifes olan Esat Joşan bir mukaddime yazıyor. Kitabın mukaddimesinde diyor ki, Mehmet Zahid Kotku hocamız şöyle mübarek zat, böyle mübarek zat. işte ona soru sormaya gelenler daha sorularını sormadan cevaplarını alırlardı, kalpleri okurdu, şöyle gaybden haber verirdi gibi e, keramet diyerek anlatıyor bunları. Ön sözünde, kitabın içerisine baktığımız zaman, ki akide metnidir e, içeriği, akide metninde kim kayıptan bilgi iddia ederse, kim kaybı bildiğini iddia ederse, kayıptan haber verirse o kafirdir diyor. Yani kitabın içeriğini yazana göre, e, kitabın ön sözünü yazan, yazanın imanı tehlikeye girmiş durumda. Artık bunları e, bir akide kitabının mukaddimesine yazacak kadar içeriğinden habersiz bir şekilde ön söz yazacak kadar veya e, halifesi olduğu zatın bu konudaki görüşlerini veya akidesini bilmeyecek kadar e, nasıl böyle oluyor? insan gerçekten hayret ediyor. Rabıta Rabıta konusunda Sufiler e, Rabıtanın çıktığı tarih yani Sufilerin mevcut rabıta uyguladıkları şekil. Hicri 8. asırda çıkmış e, Mevlana Haldi Bağdadi dedikleri e, Haldi Zülcenaheyn e, de diyorlar. Haldi Bağdadi'nin bir risalesi var bu konuda. O orada e, rabıtayı tarif ediyor. İlk tasavvuf kaynağı rabıtayı bugünkü uyguladıkları şekilde ilk tarif eden o kitaptır. Yani Hicri 8. asırda Çıkmış bir uygulama bu. Bu şekliyle ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde ne sahabeler döneminde böyle bir rabıta uygulaması yok. Fakat Sufiler 8. asırda çıkan bu uygulamaya zorlama deliller aramaya çalışmışlar. Tevbe suresinin 113. ayetini, estağfurullah Tevbe 119. ayetini, Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun ayetini. Biz her an sadıklarla beraber olamıyoruz. E, Aleykümselam ve rahmetullah. Evet Hicri 8. asır. E, her an sadıklarla beraber olamıyoruz. O halde onların yanında, şeyhlerimizin yanında olamadığımız zamanda, kıyablarında onların rabıtasını yaparız e, diyerek yorumluyorlar. Yine bu konuda getirdikleri bir hadis-i şerif Allah'ın zat hakkında düşünmeyin, yaratıkları hakkında düşünün. E, hadislerini delil getiriyorlar. Ehli sünnetin bidat fırkalarından ayrıldığı en önemli menheç noktası zaten e, delilleri anlama noktasıdır. Biz herhangi bir ayeti veya hadisi e, asırlar sonra çıkan e, bir anlayışla anlamaya kalkmayız. Yani ehli sünnetin menheci budur. Sahabelerde olmayan bir uygulama, Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın öğretmediği bir uygulama daha sonra dinden olamaz. İmam Malik'in dediği gibi, asıl asr-ı saadet'te olmayan bir şey bugün de dinden olamaz. O gün dinden olmayan bugün de dinden olamaz diyor. Çünkü din tamamlanmıştır. Bu tamamlanmış dine göre hiçbir sahabe rabıta yapmamış. Nebi Aleyhissalatu vesselam şu şekilde rabıta yapacaksınız diye bir yol göstermemiş. Asla asları olmayan, hiçbir kaynakta yer almayan bir hikaye anlatırlar. Buna göre Güya Ebu Bekir radiyallahu anh e, Nebi aleyhisselatü vesselam'ı hiçbir zaman aklından çıkaramazmış. E, hatta helada bile e, aklına gelirmiş de bu yüzden Nebi aleyhisselatü Vesselam bu durumundan şikayet etmiş. Böyle bir rivayet aktarlar. Bu hiçbir hadis kitabında geçmez. E, bir an için sahih olduğunu düşünsek dahi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bir an için sahih olduğunu düşünsek dahi Ebu Bekir radiyallahu den e, anlatılan bu durum. Onun iradi, ihtiyari bir e, tercih değil, bilakis istek dışı gerçekleşen bir durum olduğu anlaşılıyor bu hikayede. Diğer taraftan e, Hint binti Ebi Haleden gelen bir rivayet var, Tirmizinin Şemail kitabında bunu delil getirirler. E, bu dayısına diyor ki e, bana nebi Aleyhissalatü Vesselamın e, Şemailini anlat ki. Ben onu düşünmek istiyorum diyor. Bu Tirmizi'nin Şemail kitabının baş taraflarında geçen bir rivayet. Ee, ve isnadı zayıftır. O açıdan delil olmaz. Şeyh Elbani Muhtasar-ı Şemail kitabında e, rivayet yolundaki e, kusurları tek tek çıkarmış ve e, rivayetin sabit olmadığını ispatlamış. Bu rivayet sabit değil. Yani, rabıtaya getirilecek herhangi bir e, kitap ve sünnetten bir delil yok. Salat-ı Tehriciye ve Salat-ı adındaki duaların 4444 defa okunması hakkında bilginiz var mı? Bu salavat da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bir salavat değil sonradan insanların uydurduğu bir salavat ve içeriğinde şirk bulunuyor bu salavat. O salavatı e, tefriciye ve tüncina dualarında biha min cemil afat diye bir ifade geçer. Tam o sırada ellerini ters çevirirler. Evet şirk ifadesi var. E, Muhammed aleyhissalatu vesselam zikredilerek onunla bizi koru e, bütün afetlerden diyerek tüncina biha min e, cemil afad. diye bir ifade geçer. Buradaki biha zamiri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a raci o duada ve bu ifade bu ifade e, kitap ve sünnete aykırı bir ifade. İnsanların uydurdukları bir dua. E, Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine nasıl salavat edileceğini sabilerine öğretmiştir. Allahümme sallallahu Muhammedin ve ali ve sahbi ve sellem. Bu şekilde salat ve selam etmelerini öğretmiştir. Yine Allahümme sallallahu Muhammedin ve ali Muhammed kemasallayte ala ibrahim ve ala ali ibrahim. Aynı şekilde e, barik e, duası. E, bunları öğretmiştir Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bunları sahih kaynaklarda, sünnet kitaplarında bulabilirsiniz. Maalesef Şeytan insanları bidatle o kadar çok oyalıyor ki bu bidatlere düşer olan insanlar bu sahih kaynaklarda geçen salavatlarla yetinmiyorlar. Nebi aleyhissalatü vesselamın öğrettiğini eksik buluyorlar. Buna hiç yanaşmıyorlar illaki e, hakkında birçok gerçek dışı hadiselerin uydurulduğu, işte şu salavatı okursan şöyle şöyle olur. Bunu böyle yaparsan böyle olur gibi birçok şişirmelerin bulunduğu dualar insanların daha çok hoşuna gider olmuş. Bunların kaynaklarını hiç aramamış, araştırmamışlar. Fakat say kaynaklara baktığımızda en güzel salavatlar bu kaynaklarda geçiyor. Ellerini ters çevirip parmakları aşağıya doğru indirirler günahları süzülsün diye. Elleri ters çevirme ile ilgili... Ebu Davud'un sünneninde bir rivayet var İbn Abbas radıyallahu anhümadan. Yanlış hatırlamıyorsam sahih olması lazım. Yani sığınılacak şeylerde elleri ters çevirmek var. Yağmur duasında yine e, ellerin ve elbiselerin ters çevrilmesi sahih. Evet. Sahih bir yolla geliyor. Salat ulaşırsa şefaat de ulaşır diyorlar. Yani bize böyle bir izin verilmemiş. Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a şefaat yetkisinin verileceği bildirilmiş fakat bu e, şefaat'in ondan isteneceği bildirilmemiş. Yani böyle bir izin verilmemiş bize. Bu istekler yani dua isteği ibadet olduğu için, ibadetin özü olduğu için ibadet mutlaka Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın öğrettiği şekilde olmalı. Eee olmazsa olmaz iki şartı vardır her ibadetin bu da birincisi sadece Allah'a has kılınması ihlas ile yapılması ikincisi doğru yapılması yani sünnete uygun nebi aleyhissalatu vesselamın öğrettiği şekilde yapılması hangi ibadet nebi aleyhissalatu vesselamın öğrettiği şekilde değilse o o ibadet geçersizdir yine hangi ibadet sadece Allah'a has kılınmamışsa o da geçersizdir ikisinin bir arada olması lazım Evet. Ve selamlar